بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أن لا إله الله وحده لا شريك له Abdu أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلكوا معالكم ويافلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز نظيما أما بعد فعباد الله Inna astakal hadifi kitabullah ve hayrel hediy hediyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhah ve kulle muhtesetin bida ve kulle bidatin dalala ve kulle dalaletin finnar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getiriyorum. Tevhid ilmi usulü ile alakalı kurallara devam ediyoruz. Bugün 20. esasa, 20. asıla geldik. İnşallah 20. esası aslı alma gayret edeceğiz. Tevhid usulü, usul ilmit tevhid. Her ilmin bir usulü var. Tefsirin bir usulü var, hadisin bir usulü var, fıkhın bir usulü var. Tevhidinde bir usulü var. Evet, usul, asıl kelimesinin çoğulu. Kural, esas... Temel kural, temel esas demek. Usul de çoğul olduğuna göre temel kurallar, temel esaslar, temel kaideler demek. Her ilmin neyi var? Belli kaideleri, kuralları, esasları var. İşte tevit ilminin de belli kaideleri, belli kuralları var. O kuralları almaya devam ediyoruz. Bugün 20. esası asla alacağız. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. 20. esas, delile aykırı olan her görüşün inkar edilmesi gerekmektedir. Evet, şimdi hep ne diyoruz? Diyoruz ki bizim Edille-i Şer'iyede iki tane asli kaynağımız var. İki tane asli kaynağımız var. Allah'ın kitabı ve Peygamber'e aleyhissalâtu vesselâm'ın neyi? Sünneti. Bu bizim Edille-i içindeki iki temel kaynağımız. Bu iki temel kaynağın bir de neyi var? Ümmet tarafından neye gündelik hayata ya da teferuata uygulanış şekli var. O da ne icma ve kıyas. Heh. hangi delil o iki temel esası aykırı olursa, hangi mesele o iki temel esası aykırı olursa, aynen aynen aynen su gelince temin bozulduğu gibi su gelince temin bozulduğu gibi hükümsüzdür. Yani Kur'an ve sünnet su hükmündedir. Kur'an ve sünnet su hükmündedir. Kur'an ve sünnetin olduğu yerde onun mukabilindeki bütün görüşler ne hükmündedir? Toprak hükmündedir. Ne hükmündedir? Toprak hükmündedir. Kur'an ve sünnet geldi mi ne yapar? Toprağın hükmü yani neyin? Kur'an ve sünnetin dışındaki o hükümlerin neyi? Hükmü kalkar. Hal öyle olunca, hüküm ortadan kalkınca Sükut etmemek gerekir. Ne yapmak gerekir? İnkar etmek gerekir. Burada ne var? İnkar var. İnkar. Nedir o inkar? Kur'an ve sünnete muhalif olan görüşleri inkar etme. Duruma göre inkar etme. Şahsa göre inkar etme. Ortama göre inkar etme. Hale göre inkar etme. Karşıdaki insanların ilmi durumlarına göre inkar etme. Bu bazen ne olur? Dille olur. Bazen neyle olur? Dille olur. Bazen neyle olur? Elle olur. Bazen neyle olur? Gücün yetmezse sadece kalple olur. Heh. İnkarın pek çok mertebesi var. Ama burada özellikle kastettiğimiz ilmi mertebe. Bir kere, bir kere Kur'an ve sünnete muhalif bir şeyi kabul etmek mümkün olmadığı gibi süküt etmemekte gerekiyor. İnkar etmek gerekiyor. Yani sen Kur'an ve sünnete muhalif olduğunu bilirsin. Ama ne yapmazsan, inkar etmezsen, sadece sessiz kalırsan, süküt edersen, e sükut minel ikrar cinsinden ne yapmış olursun? Kur'an ve sünnete muafık bir hükmü insanlara ilan etmemiş, muhalif bir hükmü farkında olmadan süküt ederek ne yapmış olursun? İkrar etmiş olursun. O bakımdan, yani burada diyor ki, deliyle, yani o iki asli deliyle Kur'an ve sünnete muhalif olan, ne varsa arkadaşlar ne varsa kabul edilmediği gibi reddedilmeli, inkar edilmeli. Kim bizim bu emrimizde, dinimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o iş nedir? Merduttur, reddedilir, kabul edilmez. Merdut demek sadece kabul edilmez demek değil. Çünkü bunu böyle tercüme ettiğimiz zaman aslında eksik bir tercüme oluyor. Gayri makbul anlamında değil sadece. Çünkü red kelimesi aynı zamanda yüze çarpmak demektir. Aynı zamanda muhalifine ne yapmak, doğrusunu ne yapmak, ibraz etmek demektir. Ben seni reddediyorum diyorsun adama bak. Ben seni reddediyorum. Ben senin görüşünü reddediyorum. Kabul etmediğim gibi üstelik kabul etmediğimi de sana ne yapıyorum? Söylüyorum, inan ediyorum. O halde kabul etmediğime göre bunun neyi var? Başka bir neyi var? Arka planı var. O da ney? İşte o delilin kendisi. Kur'an ve sünnetin kendisi. Ha demek ki asli iki delilimiz var. Kur'an ve sünnet. Allah'ın kitabı. Amenna. Baş tacı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünneti. Amenna. Baş tacı. Bir de bunların ümmet tarafından, ulema tarafından neyi? Topluma indirgenmesi var. O ney? İcma ve kıyas. İcma ve kıyas Kur'an ve sünnetten ayrı şeyler değil. Kur'an ve sünnetin içinden şeyler. Ancak ney? Hükümsel boyutla ne yapılmış? Özellikle vurgulanmış iki tane ney? Kur'an ve sünnetin fer'i, bölümü. Ha, demek ki bu iki temel kaynağı muhalif ne varsa kabul edilmez. Reddedilir. Ancak reddetme bu şekli mekana, zamana, yere, zemine karşıdaki insana göre ne yapar? Değiştirir. E şimdi cahil bir adam düşün, yaşı gelmiş 80'e, kendine göre ne yapmış? Tabut etmiş Allah'a, işte diyelim ki 10 yaşında buluğa erdi, 70 yıl kendine göre ne yapmış Allah'a ne yapmış? Tabut etmiş, ibadet etmiş değil mi? Ha, namazıyla, işte orucuyla, zekatıyla, yeri geldiğinde kendi bildiği ne? İlimle. Ha, şimdi sen bu adama, Kur'an ve sünnete muhalif görüşlerinde reddiye ne yapacaksan, vereceksen, Elbette ki ne yapmalısın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki diğer tavsiyelerini de devreye sokmalısın. Ne demek diğer tavsiyelerini de devreye sokmalısın? Eğer sen kaba olsaydın, katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi ayetini unutmamalısın mesela. Etrafından ne yaparlardı? Dağılıp giderlerdi. Başka firavun bile olsa ona ne söylenmeli? Leyyin, güzel söz, yumuşak söz değil mi? Başka Rabbinin yoluna hikmetle başka güzel öğütleney, davet, iltifat. Ha, demek ki yerine göre, şahsa göre, zamana göre bu reddin sınırları nedir? O reddi veren tarafından ne yapılır? Takdir edilir. Ama he, yeri gelir, yeri gelir bu red tamamen kalbi olur. Tamamen ne olur? Kalbi olur. He, can korkun olur. Emni korkun olur. Bu ne olur? Kalbi olur. Yeri gelir bu ne olur? Dilli olur. Yeri gelir bu red ne olur? Elli olur. Düşün, he, İslam devleti adam çıkmış ney? Bidatine ne yapıyor? İnsanları davet ediyor. Nasıl bidat? Dinden çıkaran bidat. Ameli bir bidat de değil. Ne yaparsın? Hemen elinle müdahale edersin. Hiçbir şey yapamazsan ağzını kaparsın. Tuttuğun gibi götürür emniyete kodesi atarsın. Değil mi? Ha. Ama bu nerede olur? İslam devleti. Ha. Yani siz benim bu dediğimden artık anlamı çıkardınız. Anlamı çıkardınız. O bakımdan. Ha. Vereceğimiz reddler, vereceğimiz inkarlar zemine, mekana, koşullara uygun olmalı. Ehl-i sünnet ve cemaatin kuralları dışına çıkılmamalı. Haricilik vasfı taşıyan, tekfir vasfı taşıyan, tebdi vasfı taşıyan, tefsik vasfı taşıyan, yani insanları tekfir etme, kafir görme, insanların küllisini fasık görme, insanların küllisini bidatçı görme, siyasetiyle ne yapılmaz? inkar yapılmaz. Bu inkar değil, bu ifsattır. Bu inkar değil, İfsattır. Biz ıslah etmek için varız. İfsat etmek için yokuz. Kim ki ifsatla ıslahı karıştırırsa ona söylenecek tek söz el-insaf'tır. El-insaf. Evet oku. Bir grup cehaletleri sebebiyle ihtilafa konu olan meselelerle da konu olan meseleleri birbirine karıştırmış... Ve her iki tür meselenin de anlam ve içeriğinin aynı olduğunu zannetmiş. Şimdi iki mesele var, iki grup mesele var. Bir tanesi iştihada matuf meseleler. Bir tanesi de ihtilafa matuf meseleler. Ne demek iştihada matuf meseleler? Ha, ulemanın belli meselelerde bazen delilin sıhhat yönüyle ihtilaf ettikleri, bazen de delilin sıhhat yönüyle değil de delilin metnindeki Anlayış yani istidlal ya da istinbat yönüyle ne yaptıkları ihtilaf ettikleri meseleler. Bunlar iştahadi meseleler. Ta sahabeden başlamış günümüze kıyamete kadar ne yapacak? Devam edecek. Bir de ne var? Delilsiz. Bir delile dayanmadan ne? Görüş tokuşturma. Ara tokuşturma. Yani bir nevi görüşleri ne yapma? Gövüştürme. Horoz dalaşı. Yani ortada delil yok, ortada delil yok. Kur'an ve sünnetten ne yok? Delil yok. Ne yapıyor adam? İşte dini Kur'an ve sünnetin temel esas kurallarıyla değil de Aristo'nun, Eflatun'un, Sokrat'un, Platon'un, Kant'ın, Weber'in ne? Görüşleriyle ne yapıyor? Tefsir etme, açıklama, uyuşturma, tehlif etmeye çalışıyor. Bu ihtilaf. Bu iştihat değil. Çünkü biz iştihat dediğimiz zaman aklımıza iki temel kaynağın neyinde? ışığında yapılan, üretilen ney? Fıkhı ne arkadaşlar? Gayret. Fıkhı ne Düşünüş. Kur'an ve sünnet temel. Kur'an ve sünnetin esasıyla temelinde ney? Aklı devreye sokarak ne üretme? Fıkhı üretme. Ne üretme? Fıkhı üretme. Bu iştihadın kendisi işte Kur'an ve sünnete dayandığı için zaten müştehit doğru yaparsa iki ecir alıyor, yanlış yaparsa tek ecir alıyor değil mi? Bir He. ama sen Kur'an ve sünneti bir kenara bırakıp ihtilafı iştihad gibi gösterir ya bak işte şunlar da ihtilaf etmişler bu da bir nevi iştihattır dersen Bu iştahat olmaz. İştahat olabilmesi için kaynağını nereden alması lazım? Kur'an ve sünnetten alması lazım. A kitabından, B kitabından, A şeyhinden, B şeyhinden olmaz. Bu nedir? Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın zem ettiği nedir? İhtilaftır. Hani ümmetimin ihtilafı rahmettir diyorlar ya hadis ihtas ediyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Halbuki bu uydurma bir hadis. Bunu kendileri de ne yapıyorlar? Uydurma olduğunu açıkça ne yapıyorlar? İtiraf ediyorlar. Allah rahmet eylesin. İbn-i Azim'de da diyor ki, eğer ümmetin ihtilafı rahmetse ittifakı azaptır. Eğer ümmetin ihtilafı rahmetse ittifakı nedir? Azaptır. E tabi mefhumu muhalifi. İhtilaf rahmet olunca ittifak azap olur. Başka bir alternatif var mı? Yok. Halbuki, halbuki, İhtilaf dediğimiz bu olay, ihtilaf dediğimiz bu olay belli başına görüşleri tokuşturmaktır. O ayrı. Ama iştihat dediğimiz olayda ihtilaf olur. Nev'inde vardır, cinsinde vardır. Ama o ihtilafın nedeni şahsi ara değil, şahsi görüşler değil ne? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin Lafızları üzerindeki neler? Tartışmalar, yeri geldiğinde manaları üzerindeki tartışmalar, yeri geldiğinde manaların içerdiği hükümler üzerindeki neler? Tartışmalar. A alimi hadise hasen der, B alimi hasen olduğunu kabul etmez, zayıf der. Hasen diyen, hasen dediği için o rivayeti ne yapar? Alır ve onunla amel eder, hüküm verir. Öbürü zayıf dediği için o rivayeti almaz. Bak bu bir ihtilaftır. He, bu yönüyle o ihtilafta rahmet vardır. Çünkü niye? O iştihat ihtilafıdır. Ara, görüş ya da eskilerin tarifiyle, tabiriyle işkembe kübra ihtilafı değil. Dikkat edelim. Ya da aynı delili alırlar, aynı delili alırlar ama aynı delil üzerinde ne yaparlar? Farklı farklı hükümler çıkarırlar. Onlarca örneği var bunun. He. Bu da nedir ihtilaftır? Ama bu ihtilaf asla ara ihtilafı değildir. Dikkat edeceğiz buna. Tabi Kur'an ve sünnetten bu hükümler çıkarılırken, Kur'an ve sünnet üzerinde bu ney? Düşünsel faaliyetler gerçekleştirilirken bir uygulamamız var. O çok önemli bizim için. Selefin uygulaması. Selefin fehmi. İşte Selefin uygulamasını ve Selefin fehmini Kur'an ve sünneti anlarken ve Yardımcı edinirsen, kıstas edinirsen, işte o zaman o ortadaki ihtilaflar iyice ne yapar? Azalır. Tamamen bitmez. Ama iyice ne yapar? Azalır. Yani yani, A ayetin sen İbn Abbas'ın tefsiriyle tefsir etmez de o tefsiri beğenmez. Hicri 800 yılında yaşayan ya da hicri 1300 küsür yılında yaşayan bir faraza Seyyid Kutub'un tefsiriyle ne yaparsan anlama gayret edersen işte o zaman aradaki ihtilaf çanını eğrisini iyice açmış olursun. Ama İbn Abbas'ın tefsiriyle ne yaparsan iktifa edersen o işte o ihtilafı ittifak yönüne, ibresine doğru ne yapmış olursun? Kaydırmış olursun. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Yani selefin ameli, selefin uygulaması, selefin fehmi onun için İmam Malik için Mesela bir kural vardır, o çok önemlidir. Ehli bilir, amelü ehlil medine. Medine ehlinin ameli. Bu çok önemli. Medine ehlinin ameli. Çünkü Medine yani o ilk üç asırda, kutlu ilk üç asırda her zaman sünnetin neyi olmuştur? Yuvası olmuştur, merkezi olmuştur. Yani bazen seneden bilmezler ama uygulamayla yaptıkları nedir? Sünnetin Ha kendisidir. Seneden bilmez. Yani falandan aldım o da filandan aldı bilmez. Ama babadan ola görmüştür. O da neyin kendisidir? Sünnetin kendisidir. Ha, o olaya o boyutla bakmıştır. Bizim için illa Medine ehlinin ameli olması gerekmiyor. Basra ehlinden de bir adamın ameli olabilir. Yeter ki neye dayansın? Sünnete dayansın. Şam ehlinden bir adamın da ameli olabilir. Yeter ki neye dayansın? Sünnete dayansın. Yemen ehlinden de bir adamın ameli olabilir. Yeter ki neye dayansın? Sünnete dayansın. Peki neyle sünnete dayanacak? Rüyayla mı? Keşifle mi? İlham mı Hayır. İsnatla. İsnat. Bu ümmeti diğer bütün ümmetlerden ayıran en büyük özellik. İsnat. Ravi silsilesi. İşte sünneti temayüz ettiren özellik bu. İsnat ilmi. Hangi isnat? Sayı isnat. Sayı yollardan gelmiş, metnin içerdiği isnat. Dikkat edeceğiz. Şimdi müellif diyor ki, müellif diyor ki, hangi delil? Kitaba, sünnete ya da selefin ameline neyse, muhalifse. Bir kere o kabul edilmez. Ne yapılır? Reddedilir. Ve muhalifine de, yaptığı işin yanlış olduğu, Onun tersinin de sünnet olduğunun beyanı ne yapılır? İlan edilir. Yani hani hep şunu söylüyoruz. Bu kuralı unutmayın. Bu selefin pek çoğundan bize ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Hiçbir yerde bir sünnet ölmesin ki o sünnetin yerine bir bid'at geçmesin. Hiçbir yerde bir sünnet ölmesin ki o sünnetin yerine bir bid'at Geçmesin. Şimdi bakın Selef bunu bize mefhumu mutabıkıyla açıklıyor. Çünkü onlara göre sünnet ölünce yerine geçiyor bidat. Çünkü onlar sünnetle yoğrulmuş. Biz bunu şöyle anlayacağız. Bakın biz bunu şöyle anlayacağız. Mefhumul muhalifiyle anlayacağız. Hiçbir yerde sünnet olmasın ki o sünnet alanındaki bidati ortadan kaldırmasın. Yok etmesin mezara gömmesin gördük mefhum muhalifi bu hiçbir yerde sünnet olmasın ki gelmesin ki o sünnet o geldiği alandaki bir mezara gömmesin gördük He, işte sen sünneti ihya ettiğin zaman bir ecir almıyorsun iki ecir alıyorsun bir sünneti ihya ecri, iki bidat mezara gömme ecri. Görüyor musun? Çok önemli bu. Çok çok önemli. Bunu unutmayacağız hiçbir zaman hiç. Evet. Devam. Bir grup, cehaletleri sebebiyle, ihtilafa konu olan meselelerle, içtihada konu olan meseleleri birbirine karıştırmış ve her iki tür meselenin de anlam ve içeriğinin aynı olduğunu zannetmiş. Buna bağlı olarak da şöyle demişlerdir. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir. Evet. İhtilafa olan, konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir. Peki yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani diyor ki adam madem ki bu ne Zavat, ihtilaf etmiş o halde niye inkar ediyorsunuz ya? İnkar etmeyin. Bak ihtilaf konusu. Biz de diyoruz ki he, buradaki ihtilaf heva ihtilafı, Ara ihtilaf. Eğer sahabenin ihtilafıysa Ha, i̇nkar söz konusu olmaz. Selefin ihtilafıysa inkar söz konusu olmaz. Çünkü onların ihtilafının kaynağı ne? Kur'an ve sünnet. Buna dikkat edeceğiz. Burası çok önemli. O halde ha, ihtilafi meselelerde inkar yoktur kaydesini alel ıtlak almamak lazım. Yani bu cümleyle almamak lazım. Nasıl almak lazım? Selefin ihtilaf ettiği meselede inkar yoktur. Selefin, Selefi Salihinin ihtilaf ettiği meselede inkar yoktur. Çünkü onların ihtilafı iştihattır. Diğerlerin ihtilafı iştihat değildir. Görüşlerin neyidir? Mücadelesidir, savaşıdır. Yani Cehniye ile Cebriye'nin ihtilafına siz ihtilaf diyemezsiniz. İhtilaftan öte iftiraktır. Hele iştihat hiç diyemezsiniz. Haricilerin, mutezilerin ihtilafına siz ihtilaf diyemezsiniz. İhtilaftan öte. Hele iştihat hiç diyemezsiniz, iftiraktır. O halde bir kural daha var. Burada müellif ona değinmemiş. He. İhtilafa düçar meseleleri iftirak gibi görmemek lazım. İftiraka düçar meseleleri de tenzili rütbe yapıp ihtilaf mesabesine, mertebesine düşürmemek lazım. Bu ümmet iftirak edecek diyor. 72 ya da 73. Ya iftiraktan kasıt ihtilaf. Hayır. İftirak, ihtilafın daha da ney? Cehennemi boyutu. İftirak, ihtilafın daha da ney? Cehennemi boyutu. Buna dikkat edeceğiz. Fırkalaşma çok kötü. Ama fırkalaşmanın he, nedenlerinden bir tanesi de sadece o değil ihtilaf. Demek ihtilaf iftiraka götürüyor. Ama iftirakın tek sebebi ne değil? İhtilaf değil. Ha, o halde ihtilaf iftiraka göre rahmet okutur. İhtilaf iftiraka göre rahmet okutur. Öyle olduğu halde bile ihtilaf iştihada asla ne değildir? Denk değildir. Yani ihtilafı siz mesabesinde ne yapamazsınız? göremezsiniz. Hangi ihtilaflar güzeldir? Kur'an ve sünnete dayalı, Kur'an ve sünnetle harmanlanmış, yoğrulmuş ve iştihat olarak ortaya çıkmış görüşler. Bunun dışındakiler hep ihtilaf. O ihtilaflarda hep neye götürmüştür? İftiraka. Selefin ihtilaflarının iftiraka götürdüğünü gördünüz mü? İhtilaf etmişler değil mi hükümlerde? Bu ihtilaf İştahatlarıyla gündeme gelmiş. Peki, u kuvvetlerinde, o kuvvetlerinde, aynı safta, namaz kılıçlarında, aynı meydanlarda, gaza edip, cenk edip, kılıç sallayışlarında herhangi bir aykırılık gördük mü? Ebu Yusuf'u düşünün. Ebu Yusuf, İmam Yuhannife'nin talebesi. İmam Muhammed Hasan Şeybani'yi düşünün. İmam Yuhannife'nin talebesi. Aynı zamanda İmam Mali'nin neyi? İmam Muhammed hem talebesi hem hocası. Mesela muvatta'nın bir rivayetinde kim? İmam Muhammed ne yapmıştır? Yapmıştır. Elimizdeki en makbul muvatta rivayetlerinden bir tanesi de onundur. E bakın hem aynı anda hoca hem aynı anda talebe. Öyle olduğu halde bile arkadaşlar hiç birbirlerine faan edici, şetmedici, cerh edici, birbirlerini kırıcı neleri olmamış? Davranışları, sözleri, cümleleri olmamış. Ama ihtilaf etmişler. Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'nin verdiği fetvaların yaklaşık üçte ikisinde muhalefet etmiş onu. Üçte iki. Düşünebiliyor musunuz? 900 fetvanın altı yüzünde ihtilaf var. Ama öyle olduğu halde bile Hocasını hep rahmet okumuş, hep merhamet okumuş. Hocası da hayattayken onun ihtilaflarını görünce gülmüş, tebessüm etmiş. Niye? Hocam sen böyle diyorsun ama bak galiba şu neyi? Hadisi görmedin ya da galiba şu hadisi ne yapmadın? Benim anladığım gibi anlamadın. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir hadis var. Görüyor musunuz ihtilafı? İhtilaf bu. Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar değil mi? Adam ne yapıyor? Ha, diyor ki işte diyor ben iştahat ediyorum. Nasıl iştahat ediyorsun sen? İştahat ediyor televizyonda müşte değil. Nasıl iştahat ediyorsun? Diyor ki yav diyor neden diyor bu ümmeti Muhammed diyor ben anlamıyorum ki diyor. Yani Allah Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ya bu ümmeti Muhammed'in hiç aklı yok mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki kendi ellerinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Birbirinizi öldürmeyin. Birbirinize kötü davranmayın. Ya bu ümmetin Muhammed'in hiç işi yok mu arkadaşım ya? Ne yapıyor? Zilhiccayi'nin kaçında? Dokuzunda gidip Arafat'ta vakfe yapıyor. Onun da ne yapıyor? Şeytanı taşlıyor, ölüyor gidiyor. Ne gerek var ya Allah katında aylar on iki. İstediğin zaman git Arafat'a. İstediğin zaman vakfeyi yap. İstediğin zaman ne yap? Taşını da at. Hatta ileri gidiyor bir tane taş atmaya ne gerek var diyor ya. Taş atmaktan maksat nefsini taşlamak. Nefsini taşla diyor. Ne gerek var? Taş sembol. Bak bu da iştahat görüyor musun? Peki neye dayanıyor bu iştahat? Neye dayanıyor? Neye dayanıyor? Ha, demek ki şimdi ulemamızın ihtilafını asla arkadaşlar iştahat mertebesinden çıkarıp burada müellifin zemmettiği iftirak mertebesine ne yapmayalım? Sokmayalım. Yine aksini de yapmayalım. Yani bu neyin? Cahillerin ihtilafını da iştihat ne yapmayalım? Görmeyelim. Buna dikkat edelim. Bu çok önemli. Evet. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir demişlerdi. Bu söz mutlak olarak doğru değildir. Çünkü ihtilafa konu olan meseleler iştihada konu olan meselelerden daha kapsamlıdır. İhtilafa konu olan meselelerin bir bölümü ihtilaf kaldırabilir meselelerdi Ve bunlar aynı zamanda iştihada konu olan meselelerdir. Yani ihtilafın bir kısmı iştihada girer. Ama ihtilaf daha geneldir. Çünkü niye? İçtihat ihtilafın Kur'an ve sünnete dayanan yönüdür. Bir de daha büyük boyutu vardır ihtilafın o da neye dayanmayan? Kur'an ve sünnete dayanmayan yani neye dayanan? Hevaya, görüşlere dayanan bölüm. Buna dikkat edeceğiz, onu söylemek istiyor. Evet. Alimlerin da konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözüyle kastettikleri kısım budur. İhtilafa konu olan meselelerin diğer bir bölümü de bir diğer bir bölümü daha vardır ki kitap veya sünnet veya da icmaya açıkça muhalefet içerdiklerinden dolayı gerçekte bu meseleler ihtilaf kaldırmazlar. İşte bu bölümün inkar edilmesi gerekir. Heh, yani o halde İştehadi meselelerde inkar yoktur cümlesi doğru. Ancak ihtilaf edilen hususlarda inkar yoktur cümlesi yanlış. İştehade mütallik olan konularda ne yok inkar yok. Yani ulama eğer ne yapmışsa ihtilaf etmişse ki bu ihtilaf işte iştehadi diyoruz biz buna karıştırmayalım. burada ne yok inkar yok. Ama genel anlamda ihtilafa mütalik meselelerde inkar yoktur dediğin an. O zaman ne olmaz? Selefi bir bakış, sünni bir bakış, Kur'an ve sünnete uygun bir bakış ne yapmaz? Olmaz. Onun için la inkar fi mesailil hilaf yerine la inkar fi mesailil ictihad demek daha doğru. La inkar fi mesailil hilaf yerine la inkar fi mesailil ictihad demek daha doğru. Anladık mı? La inkare fi mesailil hilaf Yani hilafla alakalı, ihtilafla alakalı Meselelerde inkar yok yerine Iştihatla alakalı Meselelerde inkar yok Demek daha doğru He. Ama Bir adam kalkar derse ki ya, Hocam İhtilafla alakalı meselelerde inkar yokturdan Dan benim kastım nedir? Iştihattır O zaman Deriz ki tamam Ancak Gelsen, sen ol, birilerin eline, birilerinin ağzına, diline malzeme verme, uslu bu değiş. Yani, iman artmaz, eksilmez ama zayıflar ya da ne yapar? Kuvvetlenir. İman artmaz, eksilmez ama zayıflar ya da ne yapar? Kuvvetlenir. Ya arkadaşım, şöyle yapma ya, böyle tutma. Böyle tutma, böyle tutma. Böyle tutma. İman artar ve eksilir de. Bitti ya. İman artar eksilir de. Artmaz eksilmez ama e ne olur? E, zayıflar ama ne yapar? Güçlenir. Ya böyle yapma gel. Böyle tutma. Böyle tut. Ha, o halde ha, iştahda müteallik meselelerde inkar yok. Kuralımız bu. İbni Kayyim rahmetullahi aleyhi İlamul Muvakkain adlı kitabında ta başından sonuna kadar ne yaptı? Anlattığı, anlatmaya çalıştığı temel fikir bu. Bu çok önemli. Bu ümmetin birliği için çok önemli. Mesela İmam Maliye, muvattayı derlenmesi ne yapılıyor? Söyleniyor. Muvattayı derliyor. İlk derlenen kitaptır. Muvattayı ne yapıyor? Derliyor, malum. Aynı İmam male deniyor ki, Bütün kadılara muvattaya göre hüküm vermesini emredelim. Reddediyor, olmaz diyor. Neden? Her beldenin bir sünneti, her beldenin bir uygulaması var. Her beldenin bir sünneti, her beldenin bir uygulaması var. Muvatta sadece benim belli kanallarla ulaştığı bütün sünnet değil ki. Yani 2.000 küsur rivayet. On binlerce başka ne var? Rivayet. Rivayet var. Yani demek istiyor ki sen bütün ümmeti Malik'i yapamazsın. Bu bu demek aslında. Yani sen bunu 500'ü sonranın mantığıyla ne yaparsan, açıklarsan. Yani İmam Malik demek istiyor ki bütün ümmeti Malik'i yapamazsın demektir. Gördünüz mü? Ha, i̇şte bu ne? Bu bizim anladığımız anlamda. Doğru kafa iştihadı. Sahih kafa iştihadı. Sahih zihin iştihadı. İşte Ümmet böyle olduğu için binlerce cilt kitap yüz binlerce cilt kitap ne yapmış? Oluşmuş. Miras bu. Kültür kültür. Hadi bulun bakayım Hristiyanlık'taki fetvaları. Bulun. Hiçbir şey bulamazsınız. Şöyle bir arayın. Bulun. Bulamazsınız bir şey. Yok. Yahudilikte bakın bulun. Ana kitaplarını kaybetmişler tarif etmişler ana kitaplarını bırak talileri ferileri diyor ki hocam diyor Kahire'de diyor fuara gittim diyor inanamadım ya diyor niye ya hocam diyor duyduğuma göre diyor oradaki kitaplar yüzde biriymiş üstelik ya diyor bir fıkıh bölümüne girdim diyor hocam diyor ya böyle şey olmaz diyor ya üç gün geziyorsun bitmiyor bir de diyorlar ki diyor yüzde biri bile değildir diyor yani yüzde biri bile değil Yüzde biri. Fıkıh bölümünü üç gün geziyorsun bitmiyor diyor. Sabah sekiz akşam on. Bu ne? Miras bu. Ulemamız hiç durmamış. Hep üretmiş. Şimdi birileri dedi ki iştahat kapısı kapandı. Aptal. Cahil. İştahat kapısı kapandı. İştahat kapısı kapanır mı ya? Yeryüzünde Allah Allah diyen kul kaldığı sürece iştahat var. Ondan sonra İştihat yok çünkü iman yok zaten. Kıyamet var. Yani yoksa mümkün değil. Ha, o halde iştihat kötü bir şey değil. Ney? Tamamen ihtilafa düçar olan, yönelik olan iştihat kötü. Yoksa elbette şurada bir tane ayeti ne yapalım zikredelim. Bu ayetten ne anladığımızı buradaki arkadaşlara soralım. Belki de on tane fikir oluşacak ama 10 fikir de. Neyin dışına çıkmayacak? İslam dininin dışına çıkmayacak. Buna her biri bir iştahattır. Tabi bu cahil iştahat üstelik. De, alim olursa ne olacak? Alim olursa o konudaki bütün ayetleri bilen, o konudaki bütün hadisleri bilen, o konudaki selefin bütün akvalini bilen. Yani tabiri caizse ben sofrayı kurduğumda üç tabak koyuyorum. Sen sofrayı kurduğunda iki tabak koyuyorsun. Öbürkü sofrayı kurduğunda bir tabak koyuyor ama o alimlerden bir tanesi sofrayı kurduğunda 50 tabak koyuyor. Öyle zenginlik bu. Evet. İhtilafa konu olan meselelerin diğer bir bölümü daha vardır ki kitap veya sünnet veya hutta da icmaya Açıkça muhalefet içerdiklerinden dolayı Gerçekte bu meseleler İtilaf kaldırmazlar Yani bu kötü olan işte o dediğimiz tamamen ne? Kitap, sünnete icmale ne? Muhalif, aykırı Yani delili kitap, sünnetten icmadan olmadığı gibi de üstelik ne ona? Zıt, muhalif Evet İşte bu bölümün inkar edilmesi gerekir He Hepsinin değil ama bak Bu bölümü ne yapacaksın? İnkar edeceksin evet. Alimler hem geçmişte Hem de günümüzde Bu tür bir muhalefeti inkar etmişler ve hala inkar etmeye de devam etmektedirler. Eğer bu türdeki muhalefet inkar edilmezse, dinin değişip bozulmasına sebebiyet verir ve bu kısma dair birçok örnek bulunmaktadır. A. İmam Ahmet'in dile getirdiği veled-i zina olarak kendisinden dünyaya gelen kızıyla evlenen kişinin öldürüleceği yönündeki görüş. İmam Şafi, Rahimullah da aynı yönde görüş belirtmiştir. Tamam. B. Kendi kızı ya da kendi annesiyle evlenen kişiye hat uygulanmayacağı, aksine şüphe sebebiyle cezanın savulacağı konusunda İmam Malik, Şafi ve Ahmet'in, İmam Ebu Hanife'nin itilafına itibar etmemeleri. İmam Ahmet bu durumdaki bir kimsenin öldürüleceğini, İmam Malik ve Şafi de zina haddi uygulanacağını ifade etmişlerdi. Şimdi buradan ne anladık? Yani ulemamızdan da bazen bırakın dini kuralların yani Kur'an ve sünnetin kabul etmesini fıtratın veya aklın bile kabul etmeyeceği neler? Fetvalar ne yapabilir? Sadır olabilir. Burada garipsenecek bir şey yok. Bu mümkün. Mümkün. Neden? Çünkü insanoğlunun bazen gaflet haline basabilir. Ağır basabilir. Bak şimdi ilk örneği bir daha oku. İlk örneği bir daha oku. İmam Ahmet'in Dile getirdiği velidi zina olarak Kendisinden dünyaya gelen Kızıyla evlenen kişinin Öldürüleceği yönündeki görüş. Evet. İmam Şafir Rahimullah da Aynı yönde gö görüş bildiriyor. Ne anladınız siz bundan? Hı. Ama ama nasıl bir kız? Zinadan ya. Ha. Gördünüz mü? Ha, şimdi bu bir görüş. Bu bir ney Görüş. Peki, Kur'an ve sünnetten delili var mı? Yok. Kur'an ve sünnetten delili yok. Bu görüşün Kur'an ve sünnetten delili yok. İki, kendi kızı ya da kendi annesiyle evlenen kişiye had uygulanmayacağı, aksine, şüphe sebebiyle cezanın savulacağı konusunda, İmam Malik, Şafii ve Ahmet'in, İmam Ebu Hanife'nin ihtilafına itibar etmemeleri. İmam Ahmed bu durumda bir kimsenin öldürüleceğini, İmam Malik ve Şafi de zina haddi uygulanacağını ifade etmişler. Yani mesela burada İmam Buhane'nin vermiş olduğu içtihat ne? Aklın dahi, fıtratın dahi ne atmayacağı, kabul etmeyeceği bir içtihat. Ne yapmış? İmam Ahmed, İmam Şafi, İmam Malik ne yapmış? Reddetmişler bunu. Ama islah etmişler. Bir tanesi doğrudan öldürülür demiş. Diğer iki tanesi de zina had cezasıyla ne yapılır? Öldürülür demiş. Yani dikkat edelim yani. Bu ne demek? Ya yani bunlar örnekler. Ama bunlar çok değil. Niye bunları veriyor? Bu imamlardan bile gelse alma diyor işte. Bu imamlardan gelse bile alma. Senin ölçünlü olsun Kur'an ve Sünnet'teki neler naslar olsun. Olabilir. Çünkü herkesin sözü alınır da reddedilir de terk edilirdi. Şu kabrin sahibinin sözleri müstesna. Kim o kabrin sahibi? Aleyhissalatu vesselam. Evet, devam. C. İmamların kitap ya da sünnete aykırı bir hükme varan hakimin kararının her ne kadar bazı alimler bu husuza muvafakat etseler de bozulacağı konusundaki ittifakı de Bazı hadis ehli fıkıh alimlerinin hakkında ihtilaf bulunan nebiz içine had uygulanacağı dahil görüşleri. Bu ise bilin reddetmesinden daha ötedir. Ya, yani nebize mesela had cezası uygulanması sünnette yok. Sünnette yok. Nebize doğrudan içki hükmü vermek. Onun peşinden de ona had cezası uygulamak. He, verilmiş bu. Fetva olarak verilmiş. Ama almakla ne değilsin? Mükellef değilsin. He burada ne 64 tane örnek vermiş. Mesela bunlar hem kitaba hem sünneti hem de icmaya ne? Aykırı. E peki hocam ya bu koskoca alimlerden bu koskoca alimlerden bu, bu tür fetvalar sadır olur mu? Sudur eder mi? E niye etmesin? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölümünden sonra sahabe birbirleriyle savaşmamış mı? Savaşmamış mı? Savaşmış değil mi? Birbirlerini öldürmüşler mi? Öldürmüşler. Peki nasıl yaparlar bunu? İnsanlar, insan. İnsanlar. İnsanlık vasfı ağır basar. O bakımdan, yani bu tür olaylar olur. Kıyamete kadar da ne yapacak? Olacak. Şaşırmamak lazım. Dua etmek lazım. Hatadan dönmek lazım. Doğruya ulaşmak lazım. Kimsenin masumiyetini iddia etmemek lazım. Biriyle konuşuyorum. Dedi ki ya dedi dört bir imamı masumdur. Neden böyle söylüyorsun dedim. Dedi ki ümmetin onlar hakkında ittifakı var, icmağı var. Peki dedim bir soru sorabilir miyim sana? Sor. Hazreti Ebubekir mi haklıdır dedim. Yoksa Hazreti Ali mi? Hocam dedi aralarındaki ihtilaf ne ki onları? Yok mu dedim aralarında ihtilaf. Aralarında ihtilaf yok dedi benim bildiğim. Dedi Hazreti Ali dedi Ebu Bekire ne yaptı? Beyat etti. Güzel. Ne ittifak sağlandı? O zaman gel şöyle geri doğru. Hazreti Osman mı haklı dedim? Hazreti Ali mi haklıdır dedim. O dedi Hazreti Ali de Hazreti Osman'a ne yaptı? Bayat etti. Tamam. Gel o zaman biraz daha geri dedim. İlerliyoruz şimdi. Peki dedim Hazreti Ayşe anamız mı haklıdır? Yoksa Hazreti Ali mi haklı? Ne oldu ki dedi aralarında. Ne olacak dedim? Cemal vakası oldu. Durdu. Hocam dedi. Yani böyle olaylar olur ama biz bunlar hakkında konuşmayız. Niye konuşmuyorsun dedim? E masum desene onlara. 4 imam 4 nesep imamına masum diyorsun. İki sahabeye masum demeye cesaret edemiyorsun. Şimdi birinden birine masum diyemiyorsun. Hazreti Ali'den taraf ama. Şimdi Hazreti Ali masum dese şimdi Ayşe anamıza laf söylemiş olacak. Ona da cesaret edemiyor. Dedi ki ya, dedi, ya işte onların ihtilafı vaki. Onların ihtilafı vaki ise dört mezhep imamın ittifakı ne? Gayrı vakimi. mi? Yani sahabeyi masum görmüyorsun ama mezhep imamlarını masum görüyorsun. Niye görüyorsun ki mezhep imamlarını masum? Görme. İnsan. İnsan onlar. Hata yapabilirler. Yani hata yapmaz şekliyle peygamberler dışında hiçbir insan modeli yoktur. Yani hiç kimse kafasında, peygamber aleyhissalatü vesselam dışında hata yapmaz diye bir insan modeli oluşturmasın arkadaşlar. Böyle bir şey ehl-i sünnette yok. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Ama elbette ki alimlerin hataları cahillen hatalarına göre daha nedir? Azdır. Ama bu onlardan kulluk vasfını kaldırmaz. Beşer vasfını kaldırmaz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki He, bütün Beni Adem bütün Beni Adem nedir? Hatalıdır. Hata yapar. Ama hata yapanların en hayırlısı tevbe edenlerdir. Bitti. Kural bu. Evet. İbnül i El-İlam'da şunları kaydeder. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir şeklinde dile getirilen görüş sahih değildir. İnkar, dile getirilen görüşe, fetvaya ya da amele yöneliktir. Birinci durumda şayet dile getirilen görüş sünnete ya da şai olmuş icmağa aykırı ise ittifakla inkar edilmesi gerekir. Bu şekilde değilse Zafiyetinin ve delile aykırılığının ortaya çıkarılması da aynı şekilde bir inkardır. Yani ya doğrudan Kur'an ve açık seçik neye? icmaya muhalefetinden dolayı inkar edersin. He, ortada Kur'an'a, sünnete ya da açık seçik neye? icmaya bir aykırılık yok. Sadece ortada ne var? Zayıf bir görüş var. Zayıf görüşse o zafiyetinin ne yapılması lazım insanlara? açıklanması lazım, beyan edilmesi lazım. Ama ilkinde tamamen muhalifete olduğu için şiddetle ne yapılması lazım? inkar edilmesi lazım. Evet, devam et. Amelin ise sünnete ya da icma'a muhalif olduğu takdirde inkar derecelerine göre inkar edilmesi gerekmektedir. İhtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözünü bir fakih nasıl olur da söyler. Halbuki Değişik gruplara mensup fakihler, kitap ya da sünnete aykırı bir hükme varan hakimin kararının her ne kadar bazı alimler bu hususta muhalefet etseler de bozulacağı konusunu açıkça ifade etmişlerdir. Mesele hakkında sünnetten bir rivayet ve de icma bulunmuyorsa icdaha da konu olabilir demektir. Bununla amel eden Müştehit ya da mukallit de olsa reddedilmez. Bu karışıklığın meydana çıkış noktası, sözü edilen görüşü dile getirenlerin ihtilafa konu olan meselelerin aynı zamanda iştahda konu olan meseleler olduğuna inanmalarıdır. Anladınız mı? ne kadar güzel söylüyor. Son cümle. Evet. Böyle bir inanca da ilimde tahkik ehli olmayan kimseler yönelmektedir. Doğrusu ise. İmamların izlediği yoldur. Yani imamların ihtilafı ki o iştahattı. De evet. Devam. Öyleyse Muhammed hakkı için ya da Muhammed'in makamı için istiyorum tarzındaki sözlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı araya koyarak onunla tevessül ederek bir takım dileklerde bulunulması da bu temel esas kapsamına dahildir. Bir daha öyleyse öyleyse Muhammed hakkı için ya da Muhammed'in makamı için istiyorum. Tarzındaki sözlerle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi araya koyarak onunla tevessül ederek bir takım direklerde bulunulması da bu temel esas kapsamına dahildir. Tamam. Bu türden tevessüller kitap, sünnet ve selef'in uygulamalarının zahirine aykırıdır. O halde reddedilmeli değil mi? Evet. O halde ne yapılmalı? Reddedilmeli. Ya, hocam birileri söylüyor. Birileri bu konuda ihtilaf etmiş. Bak helal olduğunu iddia ediyor. Nasıl yok? Aksine Kur'an ve sünnete ney? Aykırı. Kaldı ki birazdan nakledecek. Kendi imamına da aykırı. Evet devam et. Selefin tevessül konusundaki uygulamaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında duasını almak, yağmur yağması için dua etmesi gibi ona iman etmek ve yolunu izlemek şeklinde gerçekleşmiştir. Ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ne sahabeden ne de seleften herhangi birinden sahip bir isnatla bu şekilde istek ve bunun tevessül, bulunulduğuna dair bir rivayet sabit olmuş değildir. Şimdi bakın neden zikretti? Bakın konu işte bu. Vecül istidlal bu. Yani kural verdi değil mi? Kur'an ve sünnetten, icmadan, selifun uygulamasından kaynaklanmayan, kaynağını bunlardan almayan her görüş nedir? Reddedilir. Merdu. Merduttur. Kabul edilmez, inkar edilir. Ha. Şimdi buradan bir örneğe getirdi. İşte dedi bugün dedi, özellikle dedi insanların ağzında duyduğunuz, hatta ehli tarikin ağzında duyduğunuz peygamberin yüzüsü yürmetine, peygamberin hakkı hürmetine, peygamberin hakkı için, peygamberin cahı için, kimden isteme? Allah'tan isteme. Bu, Kur'an ve sünnette varit olmadığı gibi, Kur'an ve sünnette gelen naslara aykırı, kesinlikle reddedilmeli. Neden? Kur'an'da yok, sünnette yok, sahabede yok, tabiinde yok, selefin uygulamasında yok. Aksine, Kur'an'da gayrı var, Sünnette gayri var. Sahabenin uygulamasında gayri var. tabinin uygulamasında gayri var. Tebo tabinin uygulamasında gayri var. Selefin uygulamasında gayri var. Artı koskoca İmam Ebu Hanife bu görüşü şiddetle reddediyor. İmam-ı Ebu Hanife'nin tabileri de bu görüşü şiddetle kabul ediyor. Öldük mü? Arada tam zıtlık. Dipnota bakınca göreceksiniz. Şimdi okutacağım dipnotu. Evet oku. Dipnotu devam ediyor? Yok sen önce bir oku metni. Konu hakkında imamlardan da olumlu hiçbir görüş aktarılmamış. İmamlar dediği dört mezhef imamını kastediyor. Aksine böyle bir davranışı yasaklamışlardır. Mesela Ebu Hanife Rahimoğlu'la ve Ebu Yusuf'tan <gülüyor> sabit olduğu üzere Şöyle demektedirler. Yani mezhebin neyi? İki umdesi. Temel umdesi. İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf. Onun için dersin başında Ebu Yusuf vurgusu yaptım. Evet. Bak, ittifak etmişler burada. İhtilaf etmemişler. Görüyor musun? Üçte ikide ihtilaf etmiş ama burada ittifak etmiş hocasıyla. Evet. He. Şöyle demişlerdir. Nebilerinin ve Resullerinin hakkı için hürmetine senden istiyorum ey Rabbim gibi sözler söylenilemez. Çünkü Yaratılmışın yaratan üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Velev ki Muhammed olsun. Velev ki Muhammed artı diğer nebilerin hepsi olsun silsilesi olsun. Onlar yaratılmış. Yaratan üzerinde hiçbir hakları yok. Şimdi dipnotunu oku. 76 mı? Kaynaklarda nokta nokta şeklinde söz söylemesini hiç hoş görmüyorum kerih görüyorum şeklindedir. Yani yukarıda ima, şey müellif tasarrufla almış. Ne demek tasarrufla almış? Manen almış. Heh. Ama Hanefi kaynaklarda böyle söz söylemeyi, işte o yukarıdaki sözün aynısı hoş görmüyorum, kerih görüyorum demiş. Şimdi devam et. Buradaki kerahat İbn Abidin'in de özellikle belirttiği gibi kerahati tahrimi ya, yani harama yakın kerahattır. İbn Abidin buradaki keraatin ne olduğunu söylüyor. Harama yakın keraat olduğunu söylüyor. Evet. Ayrıca alimlerin belirttiklerine göre Ebu Hanife ve arkadaşlarının hoş görmüyorum, kerih görüyorum şeklindeki ifadeleri İmam Muhammede göre haram, İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre de harama yakındır. Ancak galiben tahrimdir. Galiben tahrim yani nedir? Haramdır. En az 10 tane kaynak var orada. Dönebilirsiniz. TRC yazar. TRC yazan yerler de o eserlerin Türkçesindeki, tercümesindeki yerlerdir. Hani olur adam Arapçasına ne yapamaz? Ulaşamaz. Mesela i̇bn Abid'in de TRC yazıyor mu? i̇bn Abid'ine bakın. Terc yazıyor. Ha. İşte o tercümesi yani mevcut o tercüme var ya Türkiye'de. O cildi açın, o sayfayı açın, o ibareleri orada göreceksiniz. Evet. Cümle devam et? Hanefi mezhebine dair hemen hemen bütün kaynaklarda bu görüş zikredilmektedir. Yani ney? Muhammed'in hakkı için, rasullerin hakkı için, ey Allahım senden ne yapıyorum? İstiyorum. Sözü ney? Galiben tahrimdir. Tamam, devam. Hem kitap ve sünnetin zahirine, hem de selef'in uygulamalarına aykırı olduğu halde. Bu şekilde dua etmenin caiz olduğunu söylemek. Yani hem kitap sünnete aykırı hem de selefin işte bak başta Ebu Hanife, Ebu Yusuf olmak üzere ulemanın kavline aykırı ama halen daha böyle dua edeceksin. Evet. Hem kitap ve sünnetin zahirine hem de selefin uygulamalarına aykırı olduğu halde bu şekilde dua etmenin caiz olduğunu söylemek ve bu meselenin inkarı söz konusu olmayan ihtilaflı meselelerden olduğunu savunmak mümkün müdür hiç? Öte yandan böyle bir davranış akla da aykırıdır. Şöyle ki, zatı ile tevessülde bulunulan salih kimsenin amelleri ve Allah'ın sevdiği salih bir kul olması ile duasında onun zatını dile getirerek tevesülde bulunan diğer kimse arasında hiçbir alaka yoktur. İşin doğrusu bu türlü dualar inkar edilmesi gereken bidatlardandır. Bu dualar yerine insanlara kitap ve sünnette sabit olan salih amel ve benzerleriyle yapılabilecek tevessüllerin öğretilmesi gerekir. Ayrıca bu tür duaların caiz olduğunun söylenmesi benzer şekilde dua eden birçok kimsede görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme istihazede bulunma ondan isteme ve Allah'a değil de Ona seslenilip dua etme gibi bir takım kapıları aralar ki bu kabul edilemez. Onun için İmam Malik Sedd-i Zerya'yı Edille-i Şer'iyeden bir delil saymıştır. Yani harama giden yolların kapatılması. Onun için İmam Malik diyor ki harama giden yolun kapatılması Kur'an ve sünnet mesabesindedir. Yani velev ki Kur'an ve sünnette nasıl olmasın? Eğer bir mesele harama götürüyorsa onun kapatılması derhal ne yapılır? Gerekir. Farzdır. Harama. Anladık? Bir mesele harama götürüyorsa. Can anları uyguluyor. Şimdi onu dersten sonra konuşuruz. Yani bir mesele harama götürüyorsa o meselenin derhal ne yapılması lazım? Kapatılması gerekir. Yani önüne çekilmesi gerekir? Set. Hele bu mesele neyle alakalıysa? İtifatla alakalıysa yani bir set değil, on set çekmek lazım değil mi? Çünkü iman gider elbette. Ne gider elden? İman gider elden. Sorular sonra devam. İkinci faslı. Bitti mi? Bitti hocam. Tamam. İkinci faslı önümüzdeki derse bırakalım. Yani şimdi 20 tane neyi esası bize müellif zikretmiş oldu. 20 tane neyi esas zikretti bize. Bu 20 tane esas ney? Tevhidin temel neyi? Direği arkadaşlar. Bunları ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Şöyle önümüzdeki ders şu 20 esası şöyle bir temel kalıbıyla bir bakın. İnşallah. okuyun çünkü soru soracağım bakalım kimin aklında ne kalmış ne kalmamış her meseleyle alakalı bir örnekte bellemeye gayret edin ha. gelmeyenler ondan sonraki hafta gelmesinler Korkupta da gelmeyenler ondan sonraki hafta gelmesinler ha. onun için gelmeyenleri kaydedeceğim o bakımdan ha. Ha. Ha. gelmeyenleri kaydedeceğim şöyle biraz bakın ondan sonra inşallah ikinci fasta geçeceğiz. şimdi ee...